Hiç gülüme edin Of an o zaman Sırap çeker miydim Ah yandım, yandım. Anayılar boyunca Unutturdum gülmeyi Unutturdum ah Unutturdum gülmeyi Ne bileyim aşkının Her çaymış çiçeği Her çaymış ah Her çaymış çiçeği Şimdi gündüzden de çok Seviyorum geceyi Seviyorum ah Seviyorum geceyi Ne bileyim aşkının Her çay... Her çiçeği, her caimiş ha, her çiçeği Aşkımı Of aman aman Ateşlerde topurudun Ah yandım Bana yıllar boyunca Unutturdun gülmeyi Unutturdun ha Unutturdun aşkının Her cahibiş çiçeğin Her çaymış ha Her cahibiş çiçeğin Şimdi gün de çok Seviyorum geçerim Seviyorum ha. Şulen mi Evet açık radyoda açık dergi programı devam ediyor. Kırkayı konuk ediyoruz dedik. Şu anda Tam kadro buradalar. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet. ikinci albüm yeni yayınlandı. Yakın bir zamanda yayınlandı. Biz de duyduk ki ekip olarak İzmir, İzmir'de değil buradasınız. Ne? Bu şansı kaçırmak istemedik. Dört sene önce de Kabasaz vesilesiyle burada sohbet ettiğimizi ben de e, hatırlıyorum. Şimdi bu albümden parçalar dinleyeceğiz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için Kırık'a yakın bir dönemde İstanbul'da da bir konser verecekti. Orada ufak bir aksama oldu galiba. Um, ümit ediyoruz ki İstanbullu izleyicinin karşısında. Evet, bir... Sizin <gülüyor> evet. elinizde bir sorun galiba. Ufak bir, bir galiba. kazası evet. nedeniyle parmağım olsun. sakatlandı. Olsun. Sağ olun. Evet. O yüzden bizim... önemli <gülüyor> <gülüyor> sadece gitar çalabiliyorum şu ara. <gülüyor> evet Kırık'a'nın konserleri ama ayrı olur. O yüzden hani İstanbullu Arayı çok açmamak lazım diye de İstanbul'ları güya temsilen söylemiş olayım burada. Bizi sizin de özledik çalmayı inşallah. 17 Ocak'ta Salon İklas Eve'deyiz. Evet Salon İklas evet. evet 4 sene geçti aradan. Biz yer yer sizin sadığınıza burada yer vermeye çalıştık. Kabasaz. Mümkün mertebe. Aslında tüketmiş de bulunduk. Hatta kendi aramızda da. Artık yeni albüm çıksın çünkü başka bir ses koymak istiyoruz diye de düşünüyorduk. <gülüyor> Kendimizi böyle salon konserlerinden ufak kayıtlar alsak da onlar çok mümkün değil. Her neyse biz albüm e, Keciktik ama yani biz de evet. sıkılmıştık. E, epeydir bir hani ikinci albüm çıkartmama sıkıntısı vardı. Uzun da sürdü bu albüm. Aslında biz 2010'da falan başladık bu albüme Hı -hı. demosunu kaydetmeye. Hı. Ama biraz uzun sürdü. ...keyifli oldu. Çok içimize sinen bir şey oldu. Dört seneyi konuşmak imkansız... zaman merak ediyorum. Özellikle... ...son bir iki senedir iyilerini... ilgin arttığını biz... ...buradan kendimizce görüyoruz. Ya da şahsi fikrim olduğunu söyleyeyim. Siz nasıl geçirdiniz bu dört seneyi? Valla... E, ...yani müzik dinleyerek ve çalarak... ...geçirdik aslında. Hı. Yani yılların... ...ettiğini albümünün çalışmaları devam etti. E, bir de tabii... ...ilginin artması çok önemli. Çünkü... E, yani buraların müziğini yaptığımız için aslında hı hı. bir folklor geleneğini canlandırmaya ve çağdaş bir şekilde sunmaya çalıştığımız için evet. bunun artması çok güzel. Evet. Yani artması da beklenir aslında tam dediğiniz gibi. Yani tam da böyle bir piyasa ürününden ziyade aslında. Evet zamansız bir evet. Art, müzik aslında Kırık müziği. Yani dostlar bir araya geldiğinde duymak istedikleri parçalar... Evet esasında üretti. Piyasayla hiçbir alakamız yok yani. Böyle evet. bir durumla. İlk, buyurun. Onun içinde zamansız bir müzik yani. Tamamen tamam. bizim gelenekle kurduğumuz bir ilişki ve bizim bugünkü şarkılarımız, bugünkü dertlerimiz, sıkıntılarımız. Onun için hani iki yıl önce de çıkarsaydık, belki on yıl sonra da çıkartsak çok şey, şey değişmeyecek. Yani hani bizim şeyle çok alakamız yok çünkü piyasayla, zamanla bugünkü algıyla Hı -hı. mesela ben de size şunu sorayım bu müzik 10 yıl önce olsaydı bir şey fark edecek miydi? muhtemelen fark etmezdi ama bana da fark etmezdi gibi geliyor yani 10 yıl sonra da olsa çok bir şey fark etmez gene de tabi de de çok şey var ilgisi var sanki 10 sene önce anlaması bu müziği daha mı zor olurdu diye düşünüyorum çünkü hani bir yandan genel bir müzik ama sizin dokunuşunuz da çok özel yani tamamen bugünü taşıyor Dolayısıyla hani zamansızın ötesinde çok böyle özel bir formülü de var bana kalırsa. Ama anlaşılması zor diye düşünmüyorum ben ki bu da iyi bir şey bence. Yani 10 yani sene ver olsa belki benzerleri olabiliriz. Yani. Evet. Evet. Şu anki yani aslında bugünü taşıyor derken belki orasını biraz açabiliriz. Bugünü nasıl taşı taşıdığını düşünüyorsunuz? Yani, hani bu yani bir iki, yandan sözle de ilgili. Iki belki, şekilde sözlerle. Sonla. Yani e, hani bugünkü hislerimize, duygularımıza, sıkıntılarımızla evet. bir müzik yapıyoruz şarkı evet. yapıyoruz ikincisi sound sound da bugünün evet. soundu ama formlarımız tamamen geleneksel hı hı. yani zeybek çift ederlik karşılama sirto, Evet, Aynen. tamamen geleneksel formlarda hı hı. yani bizim sıkıntımız yalnızlığımız Türkiye'de folk sahnesinin olmaması hani folk diye bir müzik türü yok evet hani Türk halk müziği var ama o tamamen zaten gelenek doğan evet. türkülerin hı hı. bir daha yorumlanmasından oluşuyor. Evet. Özgün yeni bir şeyler yapma pek bugün gözükmüyor. Hani bizim en büyük ilham kaynağımız Fikret Kızılok herhalde değil mi? Yani folk ilişkisi bağlamında modern folk üçlüsü evet. daha önceki Anadolu rock, Anadolu pop Moğollar, Edip Bayram evet O değil bugün mi? yok yani öyle bir heyecan yok yani. yani doğru evet. söylüyorsunuz. Ben de aslında demin tam da şey derken hani zamansızlık derken hani, o geleneksel manasında şöyle donmuş bir zamansızlık değil de aslında. Tam ha, he, o anlamda aşağı. değil. Evet evet. Öyle yani, bir zamansız şey, değil. Piyasayla ilgili bir şey aslında. Yani belli albiner belli zamanlarda çıkar eder falan. <gülüyor> e, ondan bağımsız bir şey yani. Her an çıkarabileceğimiz. <gülüyor> Çünkü müziğin serüveniyle ilgileniyoruz aslında. Nereye değdiğiyle değil ya da nasıl bir tepki alacağı dedi değil. Müziğin serüveniyle ilgilendiğimiz için her an çıkabilecek bir zamansızlık aslında o. Hı hı. Ama bir yandan da belki şeyi düşünürken 2010'dan beri aslında demokratikleri devam ediyordu hı. dediniz. Belki o noktada hani bir yandan da bir e, dinleyiciye tekrar bir ulaşabilir. Mesela hani biz bile söyleşiye başlarken sonuçta Belki piyasanın getirdiği bir şey ama o beklentiyle şartlanmış oluyoruz. Yani 2008'de çıktıysa artık dört sene sonra bir tane de çıkmalı belki gibi. O doğru aslında Yani biz geciktirdik biraz Hı -hı. ama bundan sonra Hı -hı. elimizde çok şey evet. var. Salih'in çok bestesi var. Hı -hı. Ee, biz de grup olarak şu anda temel olarak dört kişiyiz. Aslında iki tane de Bergama'dan çok Hı -hı. önemli. Müzisyenler bizi Hı -hı. değişik ediyor. Çok geciktirmemeyi düşünüyoruz. Biraz işte zamanlama İzmir İstanbul provalar falan bilmiyorum öyle birkaç şey Bu arada bestlerin hepsi Sait Nazım Pekeri'e ait. Ve evet, aranjmanlar ortak. Tabii İzmir'le bir. Biz. biz de bir müzik daha dinleyelim çok da ilerlemeden esasında. Az evvel Hayecaymış çiçeği yani söylediysem doğru. Evet. Sözler gene ödülmüşsün. Mustafa yani Kamil Gökay'a ait. Evet. Ee, mesela bu çiçeği aslında Kaba girecekti. Fakat istediğimiz Aslında. şekilde çalamadık stüdyoda. Hı. Bu albüme ertelendi. Keçi Kalesi benim 97'de besteydiğim bir parça. Geçen albümde olmadı. İşte bu albüme girdi. Yani illa o 4 yıl içerisinde yapılmış besteler değil. Tabii. tabii. Ama mesela yeni besteler de var içerisinde. Çok yeniler de var. Evet. <gülüyor> Burada Keçi Kalesi'nin bir klibi var. Henüz izlememiş olanlar için onu da hatırlatalım. Biz... ...süre ekonomisi yaparken onun playlist'e dahil etmeyi verdik çünkü. Şimdi sıralamayı tam hatırlamıyorum ama... ...cigara mı şimdi demiştik. Evet, cigara dinleyeceğiz. Bu esasında ilginçti bir şey. Yani söz aşamasında ilginç bir hikayesi var belki. Hı hı. Bir Orhan Veli çevirisi... ...Jülle Forg'un bir şiirine... ...bir yandan da siz de söz yazmışsınız. Hı. Dinleyelim belki sonra konuşuruz üstüne. Hadi beyler, cigara... İçerim tanrıların huzurunda cigare Aha hayat geçmiyor ya Oturduğum yerde kalırım Ne günahlarım var ne de pişmanlıklarım Aklımda güzel zulam bir de şarabım Keyifle akarım ucunu cigaramım Çuval gibi oturdum yerde kalırım Ne günahlarım var ne de pişmanlıklarım Aklımda güzel zulam bir de şarabım bu ki hayat geçmiyor öyle, akmıyor ölümden keser bakları. Al bu ki hayat geçmiyor öyle, gelmiyor yanıma cennet ol ileri. Kötüye çıkmış şarabına adı kendi hoş. Hele bir güzelle içersen daha bir hoş. Taranmış şarap, hehe, <gülüyor> olsun. Bana göre hava hoş. Sen bana sorarsan, haram olan her şey Evet, Cigara dinlettik sizleri. Kırıka'dan, yeni albümlerinden bir parça. Bu arada özür diliyorum Kırıka olarak sadece takdim ettim ama isimlerinizi de tek tek saymak isterim Salih Nazım Peker, Orçun Baştürk Erdoğan Türksever ve Özgür Yılmaz stüdyomuzdalar şu anda Kırıka'nın çekirdek kadrosu şu anda burada albümde altyapıdan her daim Kırıka'cılar, sahne ve saz arkadaşların yanı sıra bir de emeği geçen <gülüyor> <Epek var>. <gülüyor> Kırıka'ya pek kalabalık bu müziğin gerektirdiği bir şey mi? diye Kesinlikle söyleyeyim. yani folk müzik akustik enstrüman zenginliğiyle daha da güzelleşen bir müzik. Biz hani bu sıkıntıyı Türkiye'de çok yaşadık. Çünkü ekonomik bir şey hani hmm. sıkıntı bu. Hmm. Sahneler küçük, kaşeler düşük. Ses düzenleri Türkiye'de hiçbir zaman akustik enstrümanlara göre olmuyor. Hmm. Hep davul bas ve elektrikli gitar için ses düzeni ama öyle bir noktaya geldik ki bizi neden koşullardan dolayı müziğimizden taviz verelim. Evet gerek yok. Hani o, evet, o sıkıntıyı yaşıyoruz ama biz yine albümlerde mümkün olduğu kadar zengin kadroyla çıkıyoruz ama sahneye bunun hepsini yansıtamıyoruz. Ee, trompette Nazmi Hürkü abimiz var. Hı hı. Bergama trompet geleneğinin yaşayan efsanesi. Biz onunla albüm yapmaktan, bir yıldan beri de sahne almaktan gurur duyuyoruz. Hı hı. Rahmetli Ergun Şenlendirici'nin hocası. Trompet öğreten kişi. Hı. Ee, onun oğlu, oğlu var. Uğur da Klarnet'te. Onlarla birlikteyiz. Ama mesela çok sevgili arkadaşımız Atina'dan Niko Skafidas evet, kemanlarımız öyle. çaldı. Niko'ya e, albüme gelir misin diyoruz atlıyor geliyor. Hiçbir şey sormayalım. <gülüyor> Konsere gelir misin atlıyor geliyor. Böyle evet. bir güzel dostumuz var. Yani mümkün olduğu kadar akustik enstrümanları yani, azaltmamaya çalışıyoruz. Evet. <gülüyor> Konserde bir tek soru çıkıyor ama bence bir biçimde dinleyiciliğinde artık, nasıl diyeyim, tamir de, müsaama göstermesi gerekir. Ya o da başka bir versiyon evet. oluyor. Evet, evet, tabii tabii. Onun da başka bir keyif oluyor. Yani daha az enstrümanla, amfilere daha yüklenerek, daha işte rock sound'uyla, pedallarla falan. Hı hı. O da başka bir keyif oluyor yani. İyi kalbi dinleyip de konsere gelenler şaşırıyordu yani. Çünkü konser daha elektrikli. Evet, hı. daha elektrikli oluyor ama bir yandan da Kırıka biraz performansıyla da önemli bir şekilde var olan bir grup. Yani ben mesela sizin bir salon konserinizi hatırlıyorum. Hani bir şekilde müziğin doğasının getirdiği de bir şey belki ama seyirciyle çok böyle iç içe bir durumunuz var. Yani o dans çaldığımızda yani biz dans havaları, oyun alır, çaldığımız için. Evet neredeyse manipülasyona varan böyle zelibek oynamazsanız çalmıyoruz <gülüyor> dediğinizi hatırlıyorum o bir yerde. Kırıka yani, gibi biraz. <gülüyor> aslında şöyle bir şey var tabi bu, bugün artık değil de ilk başta bu müziği birileri yapsaydı Türkiye'de hı hı. hani yapmak ister miydim ben oynamak isterdim. Hı. O daha keyifli gibi geliyor bana yani bazen diyorum keşke ben şeyde dinleyici durumunda olsam ve zevk koyasam diye. Çünkü çalınmıyor zevk işte replikasının bir baharı var. Onlarda birkaç defa oynadım. Onun dışında yani çalınmıyor. Evet. Çünkü güzel bir kulüp işte. Çünkü güçlü işte. 17 uruşlu Zeybek Eee evet. <gülüyor> evet, yok ama genelde mesela mesela Ayuka'nın müziği de epey yani çok forma çok yakın olması tabii ki kendi yolunda doğsa oynak oyna havalar var. <gülüyor> oynak havalar mevcut. Canyon 9 8'li var. Arkanın güzel bir karşılaması var çok güzel. Evet. Peki İzmir'de nasıl? izleyici <gülüyor> mesela onu merak ettim şimdi baya kötü İzmir zayıf İzmir'de müzik zayıf yani çok eller havaağı ve böyle Hı -hı. maalesef e, tamamen eğlence kültürünühapsa olmuş o da Hı -hı. çok kalitesiz bir eğlence kültürüne ama çok sıkı dinleyen bir çekirdek kitlemiz de var ve bizi çok daha fazla görmek istiyorlar Hı -hı. İzmir'de ve hemen çaldığımız zaman oynuyorlar yani Hı -hı. şimdi hakkında Yani çok seven birecek bir kitle de var yani. Da demin bahsettiğin sahne mevzu aslında çok da. Evet. Bilinmedik bir durum değil. Evet. Sahne olmayıca izleyici de olmuyor aslında. Maalesef evet. Bir de işte bizim yaptığımız müzik hani bugün Türkiye'de bağlamı yok bu müziğin yani. Hı -hı. Piyasada öyle bir müzik yok. İnsanların algısında yeni yetişen kuşakların öyle bir folk bilgisi yok. Hı -hı. Öyle bir zorluk var yani. Ama bu, benim çok önemsediğim bir konu Kırıka'da o kümeye giriyor. Mesela şey hı, nasıl diyeyim artık hani babaya aileye tepkiden falan olabilir. Hiçbir biçimde geleneksel müzikle ilişkisi olmayan jenerasyonları da esasında bir biçimde o müziklere yaklaştırdığınızı düşünüyorum. Bu da epey önemli bir Peki, o çok güzel. yani O varsa şey. e, evet biz misyonumuzu yap tamamlamışızdır. yani Hatta çok daha büyük bir şey yapmışızdır yani evet, inşallah gerçekten. vardır öyle bir şey. Hani bizi dinleyip de ya ben bir de geleneksel zeybekleri merak edeyim, bir Talip Özkan dinleyeyim, bir Hı -hı. Ramazan Güngör dinleyeyim e, diyenler varsa tabii çok mutlu oluruz yani. Evet. evet. Ya onun da ötesinde mesela iki albüm daha bizim için çok taze. Yani baştan sona en fazla iki üç kere dinlemiştiğimiz var ama Hı. hani Kırıkhan'ın ilk safhasıyla ki bizim için albüm aslında. İkinci ürünü arasında bile hani eğer onu takip etmeyi becerdiyseniz aslında Zeybek bilgi sahipti bu da aslında bu hani müziğe tamamen bu müziğe konsantre olmanızla alakalı hani bu üretim açısından da çok önemli diye düşünüyorum. Bizim de yani artıyor mesela açısından. biz birinci albümde vuruşları sayıyorken Hı. şimdi bu albümde su gibi aktı yani artık içselleştirdik ona. Evet çok da nazile fikrimiz albümün aslında Hı. daha böyle kapalı kutu diyeceğim ama bu hmm. şey aslında kendinden eminlik manasında. Yani gene Zeybe'in ya da kullandığınız formu bir biçimde insana getirdiği enerjiden bağımsız olarak bu sefer daha böyle bir gerçekten profesyonel desem ayıp mı olur bilmiyorum. Kendinden, eminim. kendinden, kendinden eminim. emin yani. Evet evet o var. Evet. evet. evet ümit diyor arada daha çok açılmaz. Daha sık üretim olur. Bu aslında daha çok da dinleyiciniz olur. Yeni yani biz de bu kadar ulaşmaz. ara vermek istemiyoruz. Bir şu evet. albümün canlılarını yola koyalım hemen üçüncü albüme girişeceğiz. Yani. Konserler. Evet yani canlıları yani. koyalım. Çok zaman yok sorular evet. var ise. Aslında parçalar da var bir, bir sürü dinlemek istediğimiz. Ama bunun için zamanımız kalmayacak galiba. Biraz önce Ocak'ta İstanbul'da olacağımız. 17 Ocak'ta. Ocak'ta Salon İKSV'deyiz. Onun dışında adettendir diye soruyorum. Belirli Şu olan anda mıdır? belirli olan yok, yok ama belki öncesinde de olabilir. Sonrasında da olabilir. Özgür'e bağlayız. Hı. evet ya ya şey kaç haftaya düzeleceğim herhalde Bana <gülüyor> eklemek istediğim bir şey <gülüyor> yok her zaman olduğu gibi evet. peki o zaman bir parça dinleyelim ee, aslında güzel dokuzluyu ben bir kere daha yani bir dinlemek istiyordum ama sanırım sanmayı seçeceğim şimdilik. Sonrasında tamam. biz zaten ilerleyen günlerde parçaları çalacağız diye düşünüyorum. Güzel 9'u da aslında biraz sanki çok naçizane fikrim işte İstanbul Blues Kumpanyası'na bir selammış gibi evet. gelmişti. Evet. Ee, şimdi sanmayı dinleyelim o zaman. Çok teşekkürler geldiğiniz evet. için. Biz teşekkür ediyoruz Açık radyoya sevgiler. Evet daha uzun uzun konuşma fırsatını başka <gülüyor> zamanlarda buluruz. Kırıka çünkü Bundan sonrasında da bu albümden sonra da ümit ediyoruz ki yeni mecralara gider. Biz de belki başka yerlerde karşılaşırız. Evet, sanmaya kapıyoruz. Hoşçakalın. Sen beni içerken Çeviri ve my game ko on the show.